Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd Kefene geldik değil mi? ثُمَّ يُكَفِّنُهُ ف۪ي سَلَاسَةِ esvabin ب۪يذٍ مُجَمَّرَةٍ Efendim ثُمَّ يُكَفِّنُهُ يُكَفِّنُ Ölüyü kefenlerler Üç selaseti esvabin bizin Beyaz Üç tane bez alırlar ona kefenlerler bizin mücemmereti mücemmerah tütsülenmiş üç parça beyaz da kefenlerler izârin tabi müstahap bu yoksa başka da olabilir izârin ve kamisin ve lifafetin izâr kamis lifafe ve hâkeda e, ve kefen kefenu sünneti şimdi kefenu sünne var kefenu'l kifaye var bir de kefenu'l darûre var kefenu sünne nedir? Üç parça, erkeğinki. izar, kamis, lifafe. İzar, kamis, lifafe. E, bedende hangisi olacak? Kamis olacak. Yani beden, işte birazdan onu anlatır. E, önce bedende kamis olacak. Gömlek yani. Menkipten, omuzlarınızdan, ayaklarınıza kadar ona kamis diyoruz. Hani giydirirler yakasız gömleği diyor ya. Yunus Emre miydi? Yakasız gömlek. Ee, sonra üzerine e, ne var? İzar var, başınızdan beri. Ee, onun da üzerinde lifafe var. Lifafe, izar'dan daha büyük oluyor ki onu bağlıyorlar efendim. Peki, izarin ve kamisin ve lifafetin ve hâdâ kefenussunnâ. Vasıfetuhu şekli şu, en tubsada lifafetü, en alta Lifafeyi seriyorsunuz böyle, yayıyorsunuz. Lifafe en alta, thumel izaru. Onun üzerine izarı koyuyoruz. Thumma yukam masu vayuda'u al izar. Sonra ne yapıyoruz? Ölüyü tabuttan alıyorduk ya, aldık, kurulamıştık onu. Kami istediğimiz o gömleği, efendim ona giydiriyoruz. Yani yakasız gömlek, böyle açıyoruz kafa tarafını, e, kesiyoruz. O halde onu giydiriyoruz tabii kolları falan yok. Kamiz buradan ayaklara kadar, sıme <gülüyor> yukam ona o gömlek giydirilir. Vayu da al izar, izarın üzerine konur. Vahuwa min elmen kibi ilal kadem, bu vahuwa izar <gülüyor> değil yani izar <gülüyor> en yakına gider zamir ama burada huwa <gülüyor> ile neyi kastediyor, neye gidiyor bu zamir? Kamiz. O huwa yani el kamisu minel elmen kibi ilal kadem'i Omuzdan ayaklara kadardır. Kamiz. Ve yu'tafu alayhi min qibali'l-yesari thumma min qibalil Efendim bu izarı ise nasıl e, ölüye sarar? Ve yu'tafu alayhi min qibali'l-yesari önce e, sol tarafından sonra da e, sağ tarafından o e, izarı ölünün üzerine sarar. فَاِنِ اِقْتَسَرُوا عَلَى اِزَارٍ وَلِفَافَةٍ caze. Peki bu üç parça e, sünnet olan e, kefenleme Peki e, zaruret, e, kifaye hangisidir? Kifaye, kefenul kifaye var. O da iki parça ile yapıyorsunuz. Nedir o? İzar ve lifafe. İzar ve lifafe, kamis yok, az bir kumaş var. İzar ve lifafe ile yaparsanız feyni iktasaru ala izarin ve inin cevabı caz'e caiz olur. Wala yuhtasaru ala vahidin illa inda'z zarura. Ama tek parça olmaz sadece zaruret halinde olur. Zaruret halinde tek parça kefen olur onun dışında olmaz. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa bin Umeyr radıyallahu anh bu şekilde defne diyor. Tek parçayla şehit olduğu zaman ثَوْبٍ fi ثَوْبٍ وَاحِدٍ İki defa Resulullah Efendimiz Musab'ı görüp ağlamıştı. Biri ne zamandı? Medine i Münevvere'de gidiyor şöyle, bakıyor ona. Açlıktan yürüyemiyor Musab bin Umeyr. Üzerinde bir cübbe var, o da hep yamalı. Yamaları sayılamayacak kadar çok. Efendimiz buyuruyor ki sahabeye, رَضَيَ anhuma. أن ديو bunun çocukluğuna hatırlarım. Ne kadarı aituhu baina abawayhi kad yughdawani bi atyab at'am wa Ve lekat ra'itu alayhi hullatan ushturiya lehu bi mi'ati dirhamin. En kaliteli gıdaları yerdi. 200 dirheme annesi babası ona elbise almışlardı. Fedaa'uhu hubbullah ve rasulihi ila ma Allah ve Resul sevgisi onu ne hale getirmiş. En kaliteli Elbiseleri o giyerdi, şimdi yamaları sayılmıyor. En kaliteli gıdaları o yerdi ama şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى مَا Ama ona rağmen Uhud'un sancağını ben taşıyamam ya Resulallah. Yani nimete sahip olanlar ölümün mahşerinde sancağı onlar taşısın demiyor tabi Mus'ab. Allah'a adammış bir hayat. Hikaye değil tabi bu yani sözle olmaz bunlar. E, orada da şehit olunca, Hazreti Musab radıyallahu anh, şehit olunca başını kapattırıyor Efendimiz. Ayakları açılıyor, ayağı kapanıyor, başı açılıyor. Sonra başını kapatın buyuruyor. Ayaklarını izhir otuyla kapattırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kefen. Kefenus sünne. Yapalım mı bir daha? Kafi değil mi? Bir daha yapalım mı? Peki e, imamımız Hocam gel sen göster Yaptın değil mi? E, gel hocam göstersin İçerisi boynuna geçecek şekilde açılıyor. Bunu açtıktan sonra kapısta bunu Bu, kapının en üst kısmında. Cenaze ilk önünde bunu giyecek. Ondan sonra diğerlerine bir <gülüyor> Bak, Hadi, hadi. Ondan sonra şöyle Ondan sonra lifafe. İzar affen. İzar'ı sol tarafını üstte atıyoruz. <gülüyor> Bu sefer lifafeyi çekiyoruz. Baş taraflarını boğuyoruz arkadaşlar şöyle biraz. Açılmaması için. Şöyle tut sen. Bağlıyoruz. Kabirde çözeceğiz tekrar şöyle düğüm atmadan. Şimdilik alıyor bakalım ya. Yine aynı şekilde bu ortaya yaptığımız kuşağı biraz kalın yapıyoruz arkadaşlar. Sebebi kabre indirirken genelde buradan tutarlar. Bunu ince yaparsak kopar, cenaze açılabilir. O yüzden bunu biraz daha kalın yapıyoruz ki taşırken, kabre koyarken sıkıntı olmasın. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Kabirde yine bunu da açacağız. Aynı şekilde baş tarafını... Lefes İyisin atıyor. değil mi Abdüreyim? <gülüyor> en son bu şekilde bağladıktan sonra kabre defnetmeye hazır oluyor cenazemiz. <gülüyor> Sünnet usulüne uygun kefenlenme bu şekilde açalım da. E, kahve karibe koyunca da şöyle dahit e, şöyle biraz kaldırıyoruz. Arka tarafından besliyoruz toprak Alt toprak var altına koyuyoruz. bir de çözüyoruz. böyle elinize toprak alıp Minha halakna kum fiha nuidukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Toprağa üfleyip böyle üç defa Hafif şekilde üzerine serpiştirmek. O da sünnet. Ee, işte ardından e, tahtaları koyuyoruz e, ve toprağa atmaya başlıyoruz. Tabi lahit var. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lahit biz yaparız buyuruyor. E, lahit, mezar kazıyorsunuz mezarı. Kıble tarafını yarıyoruz. Ölü oraya giriyor. Fakat bizim bu taraflar, Toprak çok yağış aldığından aşağıda bu tür lahit yaptığınızda çökme olabiliyor. Mezarın altında dip tarafı yani zeminde bir yer kazıp ölüyü biraz çukur bir yere koyuyoruz. O şekilde defnediyoruz. Hocam bile secde azalı. وَلَا يُكْتَسَرُوا عَلَى Ki Musa bin Umeyr <gülüyor> radıyallahu anh Efendimizin kefeni böyleydi. Tek parça. وياقد الكفن ان خاف انتشاره ار kefeni bağlar burada kardeşimizin bağladığı gibi inhafe اِنْ intisharuhu er intişarının açılmasından endişe ediyorsa peki wala yukaffanu illa fima yajuzu lubsuhu leh leh lil yani ولا يكفن كفن yapılmaz illa ancak fima lehu o insan için yaşarken giymesi hangi elbiseleri giymesi caizse onlardan kefen yapılır onlardan yani hayatına bakılır hayatı hayatına kıyas edilir yaşarken ne tür elbiseler giyiyorsa kefeni de o tür elbiselerden yapılır o tür kumaşlardan yapılır ama beyaz olması ne olacak Müstahapta beyaz, üç parça. Yani üç parça olacak, beyaz olacak. Yani e, hayattayken ne tür e, işte yani bir deriden olmaz mesela. İşte kumaştan olacak. Ve kefenul mer'eti kedalik. Kadının mer e, kefeni de bu şekildedir. Yani üç parça olacak, bir de ziyadesi olacak. Yani kadında da kamis var, izar var, lifafe var. Bir de artı ne var? Hırka ile himar var. Kırka nerede göğsünün üzerinde göbeğine kadar göğüsten göbeğe kadar olacak. Bir de himar dediğimiz başörtüsü kadına koyuyoruz. Peki erkekte yani alimse sarık koyuyorlar. Muhammed Rabbani Hazretleri buyuruyor ki rahmetullahi aleyh. Yani alim olsa tabutun üzerine sarık koyuyorlar veya kefene sarık sarıyorlar böyle gönderiyorlar. Bir de at diyor bu. Hani efendim bid'at-ı hasene olmaz mı? Hayır diyor. Bid'atın hasenesi de olmaz. Çünkü küllü bid'atin dalale. Bütün bid'atlar sapıklıktır. Yani madem ki her bid'at sünneti ortadan kaldırıyor, sünneti ortadan kaldıran, dine bir yenilik getiren ama yani dini alanda yenilik getiriyor ve bu yenilikle bir sünneti ortadan kaldırıyorsa... Bu sapıklık olur diyor İmam Rabbani Bidat'ın hasenesi olmaz Hasene seyyiye diye bidat ayrılmaz diyor İmam Rabbani İmam Şatibi'nin el-i'tisamı var Bidat'la alakalı yazdığı bir kitap tamamlayamadı Bunu tercüme de yaptılar El-i'tisam diye muvafakatın sahibi olan İmam Şatibi rahmetullahi aleyh. O da aynı ifadeleri söylüyor O da diyor ki bidat'ın seyyesi hasenesi olmaz yani siz bir alim vefat edince onun başına sarıp koyuyorsanız ne diyorsunuz? Yani Resulullah Efendimiz kefeni eksik bıraktı, üç parça yaptı, ben onu ikmal ediyorum. Dördüncü parçayı koyuyorum. Yani sünnete bir noksanlık, eksiklik, isnat etme iddiasıdır. Dolayısıyla Müslüman böyle bir iddiada bulunmaz. Kefen üç parçadır, sünnet nasılsa bir sünnete Temessük ederiz, ittiba ederiz. Kadınınki de beş parça olur. Peki وَتُزَادُ حِمَارًا وَخِرْقَةً turbatu fauka ثَدْ يَيْهَا Efendim bir e, başörtüsü ziyade edilir. وَتُزَادُ وَخِرْقَةً Hırka, turbat onun sıfatıdır. Nasıl bir hırka bez yani? تُرْبَةُ فَوْقَ ثَدْ يَيْهَا. Göğüsleri üzerine bağlanan, göğsün üzerinde. Göbeğe kadar gelen bir bez parçası konur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummu göğsümü yıkayanlara beş parça e, veriyor. Beş parça. E, bunları sarın diyor kızıma. Bizzat kendisi alakadar oluyor. Kızı yedi yavrunun altısının Allah Resulü elleriyle kabre koymuş. Yani dünyada ne kadar acı varsa Allah Resulü aleyhisselam bütün o acıları yaşamış. Yani bütün çocuklarını bir kazada kaybeden bir anne baba kiminle teselli olacak? Allah Resulü ile. Yani nerede hayatın hangi safhasında, fasında olursanız oradan efendimize bakacaksınız. Lekadikelekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Usve-i hasene ne demek? Göze hitap eden bir örnek. Allah Resulü Aleyhisselam'a böyle sanki sahabe onu anlatırken diyor ya Ke en ni, en Enes bin Malik Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken sanki şimdi Allah Resulü'ne bakıyorum diyor. Efendimiz ahireti irtihal etmiş. Yani sünnetle böyle bir rabıta kurmak. Ke en ni, en Sanki Efendimize bakıyorsunuz, onu görüyorsunuz, işte görür gibi sünnetle böyle bir irtibat kuruyorsunuz. Beş parça kızına veriyor kızı için yani kefenler hazırlanırken veriyorlar. Bizzat alakadar oluyor aleyhissalatu vesselam. Peki bu yıkama meselesinde erkek hanımını yıkayabilir mi? Ebu Hanife'ye göre yıkayamaz. Peki İmam Şafi'ye göre yıkayabilir. Neden yıkar? Delil nedir? Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma'yı yıkadığı rivayeti var. Hazreti Fatıma'yı yıkadığı rivayeti var. Peki Ebu Hanife rahimehullah bu rivayetle alakalı ne diyor? Ebu Hanife diyor ki Hazreti Ali Efendimiz evin içindeydi. Nasıl Allah Resulü evin içinde Ummu Gülsüm'ü başka kadınlar yıkıyor? Dolayısıyla efendimizi onlara dışarıdan şöyle yapın diyor. Kızımı şöyle yıkayın diyor. Dışarıdan söylüyordu. Orada da Hazreti Ali evin içinde Fatıma'yı başkaları yıkamıştı. Öyle anlıyor ama İmam Şafii diyor ki hayır bizzat Ali radıyallahu anh yıkadı Peki ne olmalı yani Hangisiyle amel edilmeli ee, e, İşte bu Hanife'nin görüşü ihtiyat olur Yani bir de nikahla artık kadınla erkeğin irtibatı bitti Adam hanımla koptu ama yüzüne bakabilir Yüzüne bakabilir Peki kadın adamı yıkayabilir mi Eşini yıkayabilir Neden çünkü iddetle hala eşiyle rabıtası, alakası, ilgisi devam ediyor. Ee, yani mezara koyacaksa mezara koyacak. Adamın da çocuğu yoksa e, kim koyacak kadını? İmam Şafii'nin ictihadıyla amel edilip kadını eşi kabre indirebilir İmam Şafii'nin ictihadıyla amel edip. Efendim feyniqtasaru ala thawbeyni ve caze. fakat hani bu kadınlarda da Kifaye kefeni olur. Yani sünnet kefen beş parçaydı. Eğer eksikse e, kefeni tam bulamadıysa ikmal edemediysek feyniktasaru ala zevbeyni. iki parça üzerine iktifa edildiyse bu da yeterli olur. ala zevbeyni ve khimârin cazi. İki parça ne onlar? izar lifafe. İzâr lifafe var. Bir de ne var? Himarı. Onunla üç parça oluyor. Üç parça bu halde olursa buna kifaye kefeni diyoruz. Oyu alu şaruha dafirateyn ala sadriha فوق القamisi تحت اللفافه Efendim kadının şaruha saçı dafirateyn iki örgü halinde ala sadriha göğsünün üzerine konur. Dafir dafirateyn örgü iki tane örgü olarak biri sağdan biri soldan, normalde hayatta yaşarken kadın saçını örer, arkadan salar. Ama ölünce farklı olarak hem örtünmeye, tesettüre daha uygun olsun diye ön tarafa sadrın üzere faukal kamisi, önce kamisi giydiriyorlardı ona. Kamisin üzerinde sadrın üzerine gelecek şekilde iki örgü konur. Boyu ju alu sharuha zafiratayn ala sadriha göğsün üzerine fawkal kamisi göm, gömleğin üzerinde tahta lifafi ama lifafenin altında lifafenin altında kamisin üzerinde göğsünde, üzerine gelecek şekilde sağ ve soldan saçları örgü halinde konur